Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygambere indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi şahitlerle, Muhammed'in ümmetiyle beraber yaz derler. Rabbimizin Bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım? Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah. Boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğiniz orta hallisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa, onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte ...yemin ettiğiniz vakit... ...yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini... ...işte böyle açıklıyor ki... ...şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten... ...içki ve benzeri şeyler... ...kumar, dikili taşlar... ...ve fal okları... ...ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki... Kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, Bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler, ihramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret. ...yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere... Deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed! De ki, pisle temiz bir olmaz. Pis'in çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Allah ne bahire, ne saibe ne vasile... ...ne de ham diye bir şey... ...meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler... ...Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten... ...çoklarının aklı da ermez. Onlara... ...Allah'ın indirdiğine... ...Kur'an'a ve peygambere gelin... ...denildiğinde... ...onlar... ...babalarımızı üzerinde bulduğumuz din... ...bize yeter... ...derler. Peki... Ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler!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 akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri, ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah, pasık toplumu doğruya iletmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Galibleri hakkında bilen ancak sensin Diyecekleri günü hatırlayın O gün Allah Şöyle diyecek Ey Meryem oğlu İsa Senin üzerindeki Ve annen üzerindeki nimetimi düşün Hani seni Ruhül Kudüs Cebrail ile desteklemiştim Beşikteyken de Yetişkinken de insanlarla Konuşuyordun Hani sana kitabı hikmeti Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da Onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, Zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaypları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek, bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Enam Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler, başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dir ki, sizi çamurdan yaratmış, Sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Sizse hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık, topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı, hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim de ki bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi de ki ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün kıyamet gününün azabından korkarım o günün azabı Kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan, ya da onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları, Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ona ortak koşanlardan değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar. Hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da, ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit, hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler, onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi, Elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet, Rabbimize and olsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa... Durma, yap. Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, Ey Muhammed! De ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzre kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım. Acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, Böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada, onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece, zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar de ki ne dersiniz Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur onlar mahzun da olacak değillerdir ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ben gaybı da bilmem size ben bir meleğim de demiyorum ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum de ki görmeyenle gören bir olur mu siz hiç düşünmez misiniz Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an'la uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da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 Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Sizse onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki, apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan, ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur de ki sizler açıktan ve gizlice ona eğer bize bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken sizi karanın ve denizin karanlıklarından tehlikelerinden kim kurtarır de ki onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz de ki o size üstünüzden gökten veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an, hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk. O zalimler grubuyla beraber oturma. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara onların hesabından bir şey, sorumluluk yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra, gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize geldiye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize, alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dost kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O huzurunda toplanacağınız Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin olu vereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık onundur. Gaybı da görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ayda batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri Yaradan'a döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. De ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı, ...doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu... Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz Onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed! Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de sonra bırak onları içine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vah yolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi Teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Şüphesiz... Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki, ondan nasıl çevriliyorsunuz? O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar, Mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir Ölçüp biçmesidir O sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye Sizin için yıldızları yaratandır Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık O sizi bir tek candan yaratandır sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden Üst üste binmiş taneler, Hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, Üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, Bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için, Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların nitelendirdikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi o yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına. Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu, Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete... Yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakitte inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de, ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.